Mey boleh hilangkan. inşallah. Bakın şimdi kardeşler. Başlığı atıyoruz. Diyoruz ki lihat. egrate bi lihat. lafsi la bi hususi sebeb. lihat. olan kita umumiliğidir. Sebebin hususiliği değildir. Kaide bu. Tamam. Bakın bu mesele ilk vereceğimiz bu Mari kita lihat. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Mari kita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 e an el ibrete bi umumi'l lafzi la bi khususu la bi khususu es seb <sebebi> muteber olan nafsın umumiliğidir sebebin hususiliği değildir bakın faydaya devam ediyorum bu kaideyle alakalı ve cumhur ulema arasında iracı olan bu kaidenin muteber olduğudur çünkü İslam'da bazı alimler çıkmıştır demiştir ki muteber olan sebebin hususiliğidir lafzın umumiliği değildir diyenler çıkmıştır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 Yani onları ilgilendiren şey, onların başına gelen şeyler dahi bizi ilgilendiriyorsa, bu ümmetle alakalı olan naslarda durum nasıl olur? Varınsız düşün. O yüzden alimler diyorlar ki, ennel ibrate bi umumi lafsi la bi hususi sebep. Muteber olan lafzın neydir? Umumiliğidir, sebebin hususiliği değildir. Şimdi bakın,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 hanımını zina etmekle suçladıktan sonra iniyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de demiştir ki, ya ispat edersin ya da sırtından had cezası uygulanır. İspat, şahitlik ve ikrardır. Bunun üzerine Hilal ibni Umeyye diyor ki, vallahi Allah benim sırtıma had vurulmaktan beni kurtaracak, suçsuzluğumu ortaya koyacaktır diyor. Bunun üzerine Cevrail aleyhisselam lian ayetleriyle ne yapıyor? İniyor. Nur suresi ne 6'dan 9'a kadar.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 Tamam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitabında yüce Allah'ın tespit ettiği şekilde onlara lanetleşmelerini emrediyor. Üveymir de hanımıyla lanetleşiyor. Tamam? Bu da bunun nedir kaiden isbattır. İbnü Hüseym'in bunu vermiş. Ha, bu lanetleşme bu kısmanın aslı nedir? Gerçekten Üveymir midir, başka mıdır? Burada bazı ihtilaflar var ama biz İbnü Hüseym'in tercihinden e, yola çıkarak anlatıyoruz. Tamam? Buraya çok girmiyorum. Ancak sonuçta hüküm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 Yani siz Mekkeli müşrikler hakkında gelen şeyleri bizim hakkımızda uyguluyorsunuz. Bizi ne ilgilendirir? Bunlar Mekkeli müşrikler hakkında inmiştir. İşte denizde başlarına bir felaket geldiğinde ne yaparlar? Dini yalnızca Allah'a askılarlar. Karaya çıktığında da şirk koşarlar. Getiriyoruz ya şimdi biz bu ayeti. Değil mi? Allah'tan karşısından yardım Ya Bunlar işte başkaları hakkında inmiştir. Başka kavimler hakkında inmiştir. Mekkeli müşrikler hakkında inmiştir. Bizimle ne alakası var? Biz Mekkeli müşrik miyiz?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 Şöyle bir husus var. Enel ibrate bi umumi la silebe bi husus es alınan kimin hakkında indiği değil? Değil mi? Niçin indiydir? Ve o lafızların genel anlam ifade etmesidir. Bizim itibar aldığımız o. Mekkelimüşter hakkında inmiş, Âmine hakkında inmiş, Mehmet hakkında inmiş çok önemli değil. Aynı Hilal ibn Ümeyye hakkında inip de Üveymir el ajlani hakkında da geçerli olduğu gibi Biz onlara eee mana mana ibadetühum illa aliyakarrubuna ila Allahizulfaa. Biz Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz onları ibadet ediyoruz. İyi de diyorlar bunlar Mekke müşrikler hakkında. Ne alakası var bizimle? İyi de zaten niçin müşrik diyoruz onlara? Onu anlamıyorlar. Evet, Mekke'li müşrikler hakkında. Doğru. Mekke'li müşrikler hakkında. Hani müşrikler onlar işte bunu yapıyorlar. Anladık mı kardeşler? Bakın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 bazı alimler çıkmıştır. İtibar alınan laf sebebin hususi ama onların kastı e, farklıdır. Yani e, onlar diyorlar ki evet bi, sebebin hususi değildir. Yani o kişiyi ilgilendirir. Kıyas yoluyla da diğerlerini ilgilendirir. Fark ufak tefek farklar var ama genel itibarıyla icma edilmiştir bu kaydı. O yüzden onların bu kaydeyi inkar edip de senin bu kaydeyle getirmiş şüpheleri def etmene de engel olamazlar. Yani senin bu kaydeyi kabul et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 Tamam. Şimdi bu olay Bakın kardeşler Bukhara'daki rivayette bu olayı Anlatırken diyor ki Abdullah İbni Ma'bil diyor ki Kabe İbni Ucren'in yanına oturdum Ona Fidye konusunu sordum şöyle dedi Bakın Kabe İbni Ucren'e diyor Bu konu ile ilgili Ayet benim hakkında indirilmekle birlikte Benim hakkında indirilmekle Birlikte hükmü Hepiniz hakkında geçerlidir diyor Çok net değil mi?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 Bunun üzerine Hilal dedi ki seni hak ile gönderene yemin ederim ki gerçekten ben doğru söylüyorum. olsun Allah benim sırtıma hat vurulmaktan beni kurtaracak, susuzlu, suçsuzluğumu ortaya koyacak vahi indirecektir. Bunun üzerine Cebrail indi ve ona Peygamber Efendimiz'e eşlerine zina istat edip buyruğunu indirdi. Bu buyrukları beşincisinde de eğer der buyruğuna kadar okudu.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 Görüldüğü gibi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selam bu ayetler ifade ettiği hükmü Hilal bin Ümeyye içinde başkaları içinde kapsamlı bir hüküm olarak değerlendirmiştir. Evet Allahu alem.